332, numaralı konu, Urf hadisi, evet, Ensardan birkaç kişi haç için Mekke'ye gittiler, bunlar arasında Beni Züraik'dan Rafi bin Malik ile Zekvan bin Abdilkayz, Beni Mazin bin Neccar'dan Muaz bin Afra ile Esat bin Zürare, Beni Abdileşel'den Ebul Heysam bin Teyhan ve Beni Amr bin Avef kabilesinden Uveym bin Sa'at de vardı, Hazreti Peygamber onların yanına gelerek kendilerine tebliğde bulundu ve Kur'an'dan bazı parçalar okudu, bunlar Hazreti Peygamber'i